Yuvanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size yine uzaklardan, efendim Çanakkale'den Edremit Sahilinden konuşma imkanı buldum. Bu fırsatı hazırlayan Akra yöneticilerine ve bütün personele teşekkür ediyorum. Ee, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz İmam-ı rivayet ettiğine göre, e, buyurmuş ki: "Men senden cemaatin fi cemaatün fe yani falan sabahı ibadet, sanki o namazı da külle. Eee biliyorsunuz e, geceleyin yatsı namazına gitmek, sabahleyin sabah namazına gelmek kolay değil. Yani uykudan insanın fedakarlık yapması lazım efendim ya da efendim yorgun olduğu için yorgunluğunu yenmesi lazım kendisi. De, efendim biraz çayret e, etmek düş şey ruhunu da. Şimdi Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki siz Yatsı namazını cemaatle kılarsa, yatsı namazını camiye gitmiş, kaçırmamış, cemaatle kılmış. Peki en namakamene söyleyile, gecenin yarısına kadar ibadet etmiş cevabı alır. Ve ee, men sallat subha cemaatin, kim kalkar da sabah namazına da cemaate giderse, tabi kış günlerinde biliyorsunuz, subha namazına gitmek kolay, çünkü... Hakikaten gece uzun oluyor ve e, şeye, camiye gitmek, e, uykuyu aldıktan sonra hakikaten kolay. Ama şimdi asıl bu yaz günlerinde, gecenin çok kısa, kısa olduğu günlerde bu hadisi şerifin önemi ortaya çıkıyor. Sabah namazında kim cemaat peki ennemâ tallem hüllehu sanki bütün gece hiç uyumamış da ibadetle meşgul olmuş gibi Allah-u Teala Hazretleri cevap veriyor. Bu açıdan görüyoruz ki evet insanın sevap kazanması için fedakarlıklarda bulunması lazım. Bu fedakarlıkların kuvveti nispetinde evanın insan büyük sevap kazanıyor. E, yorgun ağrın çalışıyorsunuz akşama kadar Odan sonra evinize geliyorsunuz. Ee, i̇şte hanım yemekleri çıkartıyor. Bir e, ev için düşünüyorum bu manzarayı. Efendim e, hanım da tabii yorulmuş oluyor. Ev hanımı için de aynı durum var. Bütün gün çalışmış. Yene yedikten sonra da biraz çay içelim filan derken bir yorgunluk çekiyor. Efendim televizyonun karşısına oturuyorlar. Ezan okunuyor ama efendim tabii bu yorgunluğu yenip camiye gitmek veya televizyondaki programı bırakıp camiye gelmek kolay olmuyor bu günümüz için. Tabii eskiden televizyon yoktu ama yorgunluk her, her, her için her asrda ve her çağda mevcut olan bir şey. Şimdi bu yorgunluğu yenip de gecenin içinde tabii ortalık karanlık olduğu için bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çağını düşünelim. yollar yok, kaldırımlar yok. Efendim elektrik ışıkları yok. Efendim tabii tehlike de var karanlığında köpek evet. ısırabilir, önüne bir yabancı çıkabilir. Görünmemekten istifade ederek evet, zarar vermek isteyen insanlar olabilir vesaire İşte bütün bunlara rağmen yastı namazı bir efendim vazife. Evet insan evde kılabilir bir namazını evde kılması mümin için mümkün. Fakat erkeklerin cemaatle namaz kılması evde namaz kılmasına göre 27 kat daha çavaplık yani onun için evli Allah'tan daha sevgili kullarından bazılarını okuyorum hayatlarını. Eğer evde kılmak zorunda kaldıysa hastalık, geç kalmak, karatsızlık vs. gibi bazen insan hani e, dişi kanar, burnu kanar efendim, e, getirmez, asretini tamamlayamaz, camiye yetişemeyebilir. Bu gibi durumlarda 27 defa kılarlarmış evde namazı. Tabi böyle bir şey yok ama camiye gidemediği için, 20'lik kaç hat cevabı kaçırdığı için... Efendim onu sağlamak maksadıyla bu işi yaparlarmış. Bu tabi kendileri içinde bir bakıma bir çeşit çize oluyor. Ey nefsim sen eğer şey yapacaksan efendim e, tembellik edip de camiye gitmeyeceksen ben de sana efendim 27 defa bu namazı kıldırmak suretiyle o aynısıyla acısını çıkartırım demiş oluyor belki. Nefsiyle mücadele de çok önemli ya. Hani İslam'da en önemli hususlardan birisi insanın nefsini yenebilmesi ha ze fa de saha ait kerime Bunlar insan nefsini issah edebilirse felah buluyor hem dünyada mutlu bakhtıyar oluyor hem ahirette cenneti yüksek derecelerini kazanıyor ama nefsine mağlup olursa esir olursa nefsinin hevasına uyarsam heveslerinin peşinde sürüklerse kendisini o zaman da tabii ip oluyor perişan oluyor pişman oluyor yaptığına milyar kere, milyar kere pişman oluyor. O bakımdan nefsi yenmek çok önemli bir husus. Nefsi yenmenin peki nasıl olacak bu nefsi yenmek? Bunun bir metodu var, bilgi var, usulü var. Hani Bir kuşu yetiştirmenin, bir köpeği eğitmenin, bir aslan avcısının bir aslana terbiye vermesinin, bir çiçeği yetiştirmenin, pamuk üretiminin, ayçiçeği üretiminin problemleri var da. İnsanın yetişmesinde problemleri yok mu? İlmi yok mu? Problemleri de var. Bunları çözecek. ilmi de var tabii. Nefsi terbiye etmenin ilmine tasavvuf diyoruz. Tasavvuf tabii kendiliğinden ortaya çıkmış bir şey değil. Bir kere Kur'an-ı Kerim işareti veriyor. kadın nefsini terbiye etmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim işaret olarak, bir vecibe olarak, bir görev olarak insana gösteriyor. Nefsini terbiye edeceksin, etmezsen derişen olursun. Terbiye edersen de mutlu olursun, iki cihanda aziz olursun diye nefis bu nefsin terbiye edilmesi hedefini Kur'an gösteriyor. Peki sadece hedefi gösteriyor da usulleri göstermiyor mu? Usulleri de gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okuduğumuz zaman, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dikkatli bir şekilde okuduğumuz ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü üzerinde sağlam bir görüş ve bilgi e, birikimine sahip olduğumuz zaman bakıyoruz ki, Hazretlerinin emrettiği ibadetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerinde dinin hedeflerini sağlamaya yönelik pratik tedbirler var. Yani bunlar detaylı olarak bilimsel efendim birer böyle efendim rapor tarzında bir ilacın prospektüsü gibi şunu şöyle yaparsan şöyle olur tarzında söylenmiyor ama direkt olarak şöyle yap deniliyor. Siz onu yaptığınız zaman Orada o gayeye, o maksada otomatik olarak gidiyorsunuz, varıyorsunuz. İslam'ın güzelliği burada. Yani bir insanın İslam'ın ibadetlerindeki hikmetleri anlamaması halinde bile İslam'ın emirlerini tuttuğu zaman yine mutlu bir insan, yine olgun bir insan olması mümkün oluyor. Onun için İslam medeniyeti sahasında bakıyorsunuz medresiye gidememiş. Fakir bir ailenin efendim, bir çocuğu, efendim bir eğitim yapamamış. Annesi babası zengin değil, onun eğitimi için hocalar tutamamış vesaire ama tasavvuf o kimseyi eğitmiş, İslam o kimseyi eğitmiş. Bakıyorsunuz bir oduncudan bir büyük arif, bir demirciden bir kamil mürşid, efendim, bir börek şobandan çok mükemmel bir insan meydana çıkıyor. Neden? Çünkü İslam'ın emirlerinde Allah'ın e, reçeteleri var. Kulların hastalıklarını iyi edecek ve kulların mutlu ve kuvvetli edecek reçeteler var. Onları tuttuğu zaman çoban da evliya olabiliyor. Efendim oduncu da demirci de evliya olabiliyor. Allah'ın emirleri onun için hepsini dikkatle uygulanması gerekir. Efendim baş tacı edilmelidir. Manasını ve hikmetini anlamasa bile tabii bizler 20. yüzyılın insanları bilgi çağını yaşıyoruz. Bu bilgi çağında bilgileri toplayabiliyoruz. Ve her ilim kendi içinde ihtisas dallarına ayrılmış olduğu için ve her alim ve araştırıcı bir sayı derinlemesine araştırdığı için ilmin hudutları gerçekten muazzam ansiklopedilere sığmayacak kadar genişlemiş ve her dalın ihtisas kütüphaneleri var. O kütüphaneler de tıksum tıksum dolu ve bir insanın mütahatsız olması gene onların hepsini okuyup anlaması bile bir hayli zor oluyor. Ama işte İslam insanın bu bilgileri bilmesini bilmemesini e, sadece itibari olarak Allahu Teala Hazretleri onun farkına varmadan eğitiyor. Bir annenin çocuğunu çocuk kendisinin eğitildiğinin e, beslendiğinin yetiştirildiğinin farkında olmadan annenin onu yetiştirdiği gibi İslam insanları yetiştiriyor. İşte İslam'ın bu emirleri göz alınıyor tasavvufta ve onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tavsiye ettiği tavsiyeler olarak, öğütler olarak, emirler olarak uygulandığı zaman bir bütün bir sistem ortaya çıkıyor. Yani nereden çıkıyor bu sistem? Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor. Nereden çıkıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti seniyyesinden çıkıyor. Şimdi bu açıklamayı bu okuduğumuz hadis-i şerife bakarak biraz genişletelim. Bir insanın olgun bir insan olmasına mani neler vardır? benliği vardır rahasına düşkünlüğü vardır. Keyfine düşkünlüğü vardır. İster misiniz bir talebenin çok keyfine düşün olması da? Eğlence yerlerinde, gazinolarda, barlarda, pavyonlarda gezen bir talebe üniversiteyi bitirebilir mi? Babasından aylıkları alır, memleketinden babası ona paraları gönderir. O da burada, efendim, büyük şehirde onları bir güzelce eğlence yerlerinde yerse o çocuk Nasıl namazına camiye gelecek? E, derim, yorgunum, hastayım, derim, rehavet çiftliği veyahut evde kalsam olmaz mı? Evde kalsan olur ama camideki gibi olmaz. Derim, cemaat esatsa ben de çoluk çocuğumu ağırsama kaf yaparım, kendimize sarığı başıma sararım, evde imanlık yaparım. Ya ama evdeki imanlıkla camideki cemaat arasında çok büyük fark var. Evde sen imanlık yaparsın ama bir insan camiye gittiği zaman öyle büyük faydalar sağlıyor ki, Hatırlayabildiğim birkaç tanesini Şöyleyeyim bir, Her attığı adımda bir günahı at oluyor Bir derece yükseliyor Efendim camiye gittiği zaman Efendim camideki Cemaatten bir olgun Allah'ın sevgili Makbul bir kulunun hatırına Allah-u Teala Hazretleri bütün cemaatin Namazını kabul ediyor Ama şeyde, evde böyle bir durum bahis İbadetlerimize ihtiyacı yok. allah Teala Hazretleri kainatı kendisi yaratmış. Bizim her şeyimizi kendisi yaratmış ve veriyor. Bütün nimetlerimiz ondan. Yani bizim ona ibadet etmemizin faydası bize. Allah'ın bize emirlerinin sonucu, faydası kime? Bize. Yani biz İslam'a uyduğumuz zaman kim istifade ediyor? Ben kendim istifade ediyorum Müslüman olarak. Benim ailem istifade ediyor. Benim annem babam istifade ediyor. Toplumum istifade ediyor. Görüşçü insan oluyorum. Polise ihtiyaç kalmıyor, yalancılık olmuyor, hırsızlık olmuyor, müşfet olmuyor, haksızlık olmuyor. Sevgi var, merhamet var. Yani bunların hepsi birden sağlanmış oluyor. Bütün bunlar insan olmanın faydası. Allahu Teala Hazretleri İslam'ı insanlara bir nimet olarak göndermiştir. İslam Allah'ın insanlara bir angaryesi, bir külfeti değildir, sevgili müzillerim. Yani bunu bastıra bastıra, her yerde görsünce kabata kabata söyledi. Yani bir insanın Müslüman olmasa Allah'a efendim işte ben Müslüman oldum binaeneli nazlıyım. Ne istersem yapman lazım gibi bir havaya görünmesine efendim Allah'a minnet etmesine yani başa kalkma diyoruz millete. Başa, Müslümanlığını başa kalkma durumuna gelmesine yol açmamalı. Bu İslam bizim için en büyük nimet ve bütün emirlerin altında nice hikmetler var. Düşünebiliyor musunuz? Sabahleyin, uykudan kalkıyorsunuz, o şeyin efendim güzel gecenin Havası camiye caniye giriyorsunuz tatlı tatlı sakin sakin egzoz gazı yok efendim gürültü yok patırtı yok herkes efendim böyle rahat bir gece geçirmiş Siz caniye gidiyorsunuz tertemiz havayı ciğerinize çekerek namaz kılıyorsunuz İşte sıfı bakımdan da fayda var İşte toplanmış oluyorsunuz bazen e, o camide o caminin cemaati ne kadar geniş bir camisi camisiyse Herkes sabah namazında toplanmış oluyor. Yatma namazında toplanmış oluyor. Tabi insanlar toplansın diye bunlar bu emirler ondan verilmiş değil belki. İnsan sabah yiyin kalktığı zaman Allah'a ibadet ederek yeni bir günü başlatmış oluyor. Gün doğuyor. insan yeni bir güne başlıyor ama Allah'a itaat ederek, ibadet olarak, söz vermiş olarak ben Müslümanım, ben senin iyi kulunum Ya diyerek yeni bir günün ilk adımlarını atmış oluyor. E tabii o günün arkası da öyle sabah namazıyla bereketli bir şekilde başlayan bir günün arkası da mutlaka çok iyi gelecek demektir. O insan, o namazı kılmış olan insanın iş yerine gidip de efendim besmele açması için kaldırması, esminda rahman rahim oturması, iç çıkan parasını besmele ile efendim kassasına koyması, müşteriye muamelesi, malu satarken efendim davranışları vesaire bunların hepsine tesir edecek bir başlangıca teşvik etmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz yani e, biz Peygamber Efendimizin tavsiyesini tuttuğumuz zaman ne kadar büyük hayırları birden kucaklamış oluyoruz nelere sahip olmuş oluyoruz farkında değiliz. Tabi gece şey yattığı zamanda efendim insan bir e, camiye gidiyor oldu. Bir şarkı hatırlıyorum. Efendim sözlerim dokunaklı. Belki aslında şarkı da değil. Belki bir ilahiydim. Bilmiyorum ama en de yavaş yavaş günün münessisi oldu derdim bana arkadaş. Bugün de akşam oldu tabi Akşam olunca insana bir hüzün çöküyor. Güneşin batmasıyla. Efendim bir muhasebe. Kendi kendine hesaba çek. yenilik teklif ediyorum. Diyorum ki efendim bütün dinleyicilerime ne yapıyor spor yapmak isteyen bir insan? Eşofmanını giyiyor. Efendim sabah yiyin kalkıyor efendim bilmem sahil yolunda mesela diyelim ki Kadıköy'de Kostancı'dan falancı yere kadar efendim koşuyor. Kanter içinde kalıyor. Eşofmanı ıslanıyor. Ama memnun Kimse ona para da vermiyor bu iş için. Bedavadan yapıyor bu işi. Memnun neden? ciğerimi çalıştırıyorum, adedelerimi çalıştırıyorum, vücudum sıhhat kazanıyor, fazla terleri atıyorum, kondisyonumu koruyorum filan gibi şeyler düşünüyorum. Bu tabi bize nereden gelmiş bu düşünce? Esas itibariyle batıda. Efendim böyle batılar böyle yapıyor diye. Oraya giden tahsil gören kardeşlerimiz bunları getirmişler. Şimdi biz de zaman zaman tabi belki bu düşüncelerle efendim sizler de belki böyle spor çalışmaları yapmışsınızdır. da vücuda faydalı diye çocuklarınızı teşvik etmişsinizdir. Ama bakın İlim başka, İrfan başka. Bizim burada efendim şu konuşmayı yaptığım yerde bir akrabamız vardı yaşlı Allah rahmet eylesin vefat etti. O diyordu ki yani böyle boş yere koşacağına efendim bir fakirin tarlasını belleten daha iyi diyordu. Ha. Buradan şu anlaşılıyor. yani koşma ve terleme bile boşuna gitmemeli. Efendim insan birisine bir faydalı bir şey yapmış olmalı. Faydası dokunmalı bir insana. Fakirin karnı doymadı, bir fakirin parlası bellenmiş olmalı veya bellenin sokağı temizlenmiş olmalı filan. Ben şöyle teklif edeceğim. Bakın e, camiye gitmek de bir spor. Camiye adım adım yürümek de sabahleyin bir spor. Sabah yürümek spor, akşamda yürümek spor. Yani eviniz hele biraz da camiye uzaksa bayağı bir iyi spor yapmış oluyorsunuz. Ya benim evim camiye uzak, ben camiye gitmeyeyim demek yerine ben daha güzel spor yapıyorum diye düşünebilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sahadeden birileri geldi dediler ey çok uzak. senin mesul-i gelmekte güçlük çekiyor. Acaba nasıl mekar etsek, malzemesi değiştirsek, senin efendim e, kezine yakın gelsek ne dersiniz dediler. Sordular Peygamber efendimize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki hayır olduğunuz yerde kalın. Olduğunuz yerde kalın ey efendim e, soruyu soran kenteler diye. elmenin defter adımın sevabı varlıkları var mükafatı var o bakın da iyi oluyor. Evet yani spor için insan camiye gitmek, spor için insan namaz sunar, Allah hizmeti için camiye gider, Allah emrettiği için resullar emrettiği için camiye gider, Allah emrettiği için namazını kılar ama biz bu işi yaparken neler neler kazanıyoruz. Hem spor yapmış oluyoruz, hem nefsimizi terbiye etmiş oluyoruz, adamlarımızı düzeltmiş oluyoruz. Efendim tembellikten, gevşeklikten kurtulmuş oluyoruz. Efendim, hem de ne kadar sevap Bir Kadir Gecesi'ni hatırlayın. İstanbul'da bir Kadir Gecesi nasıl olur? Siz İstanbul'dasınız umumiyetle. veya başka büyük şehirlerde de aynı şey oluyordur. Kadir Gecesi'nde ne oluyor? Herkes hazırlıklarını yapıyor. Efendim, yanlarına hatta termaslarını alanları duyuyorum ben. Efendim, gidiyorlar Süleymaniye Camisi'nin bahçesine. Kadir Gecesi'nin camiye ihtiyacan diye herkes dolduruyor otur Oturuyorlar sabahlara kadar efendim ibadet ediyorlar. Bir güzel gece geçiriyor, bitiriyorlar ama sabaha kadar uykusuz kalmak kolay bir şey değil ve ibadet etmek de kolay değil sabaha kadar. Rahatsan kolay geçmez. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki yastı namazını kim cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş olur. Sabah namazını kim cemaatle kılarsa efendim bütün gecesini ihya etmiş olur diyor. Bir de tehlikeli e, tarafını size Hatırlatayım sevgili dinleyicilerim. Ee, tehlikeli tarafı da şudur ki Peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz buyurmuşlar. Yatsı ve sabah namazlarına münafıflar güç getiremezler. Yani münafıflar gelemezler. Münafıf olmayanlar gelince münafıflar o namazlara gelemezler. Neden? Kalbinde hastalık var. Münafıf ne demek? İçi başka dışı başka demek. Kalbi rahatsız, imanı zayıf hastalıklı insan demek. Onlar gelemiyor. Neden? Hepsini yenemiyor. Allah'ın emrinin önemini kavrayıp efendim, bu işleri yapamıyor. Bunların durumuna düşmeyin diye yaptığınız sabah namazlarında caniye gelin diye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Tabi ben şimdi fasım olduğunuzu e, bu bilgileri bilmediğiniz takdirde. Belki bundan önceki günlerde efendim, evinize namazsını verdiğinizi düşünüyorum. Olabilir. Hatta tabi insanlar İslam'a Sonra sonra aşina oluyorlar. İslam'ın güzelliklerini geç anlıyorlar. Hani Orhan Veli'nin dediği gibi efendim eee epiyodiyette hasta insan taşın sert olduğunu anlıyor. su insanı duvar ateşe yakarmış diyor. Bir takım genel gerçekleri çok geç anlayabiliyor. İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu da, bir yol olduğunu da, metot olduğunu, hayat tarzı olduğunu daha doğrusu insan daha geç anlayabiliyor. Eee olabilmiş. Yani Şimdiye kadersi ismaller olabilir ama bundan sonra insan iyi Müslüman olmalı. Her şeyi dördün gün yapmaya çalışmalı. Ben bir de, de mesunlukla müşahede ediyorum. Bakıyorum tanıdığım aileler var. Annesi babası. Tamam. Onlar bir eğitimle yetişmişler. Belli bir yaşa gelmişler. Ağaç yaş iken eğilir. Yaşlanmışlar. Değişmeleri kolay değil. Fakat çocuklarına bakıyorum. pırıl kırın üniversitede siyasal bilgilerine gidiyor. Hukuk fakültesine gidiyor. Mühendis olmuş. Doktor olacak falan. Fakat o kadar güzel din der ki o kadar dininin emirlerini güzel yapmaya çalışıyor ki muntazam bir şekilde metot istiyor, prensip istiyor. Efendim Güzel bir tarzda e, İslam'ı yaşamak istiyor. Ömrünü Allah'ın rızasına uygun eksiksiz geçirmek istiyor. Yani eksik yapmayı, yanlış yapmayı, kusurlu yapmayı uygun görmüyor. E, gençlerde bu şeyleri görüyorum. Yani hani e, iki günü müsafe olan ziyandadır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu da bizim için güzel bir şey. Efendim. Evlatlar babaları geçiyorlar. Yani evlatlar babalardan daha ileri oluyor. Bazı anneler babalar bundan endişe ediyorlar. Aman evladımız hasta olmasın. Aman efendim acaba ruh hem donalıma düşer mi? Niye düşsün? Allah'ın yolu şifa. Allah'ın yolu hayır. Allah'ın yolu sevap. Allah'ın emirlerinin hepsinde insanın şahsi için, ailesi için, bedeni için, ruhi için, toplum için nice nice faydalar var. Ondan mutlu olmak lazım. Tabii insan alıştığı yolu bırakamıyor. Alıştığı yolunu alışmış olduğunuz yolunuzu sevgili dinleyicilerim. Tabi olabilir. Değişik tarzda yetiştirilmiş olabilirsiniz. Amerika'da eğitim görmüş olabilirsiniz. Amerikan, Avrupa terbiyesi almış olabilirsiniz. Alafranga diyoruz. Alafranga Fransız gibi demek. Yani Fransızlar gibi demek. Ala-Turka'yı beğenmiyoruz. Türkler gibiyi. Alafranga'yı beğeniyoruz. Bu bir moda olmuş bir zaman. Böyle olabilir. İnsan değişik yetişmiş olabilir ama ölçüyle nasıl olmamız lazım? Yani olduğumuz mühim değil de nasıl olmamız gerektiği mühim. Nereden belli olacak? Nasıl olmamız gerekiyor? Onu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in istediği Müslüman olmamız gerekiyor. insan olmamız gerekiyor. Allah'ın istediği insan olmamız gerekiyor. Allah'ın sevdiği insan olmamız gerekiyor. Bunun yolu ne? Kur'an-ı Kerim'e uymak. O sevgili peygamberimiz, güzeller güzeli, peygamberler severi muhammed bu Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e örnek almak. Peki insan yani 1400 yıl önce yaşamış bir insanı örnek nasıl alacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve çağlara hitar eden bir mesajı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 1400 yıl önce söylediği nice gerçekleri ilim daha yeni keşfediyor da aa böyle bir şey varmış diyor. Sonra bakıyor ki İslam'da bu varmış. Aa İslam bunu 1400 yıl önce söylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ifade etmiş diyor. Sonra insanların bir maddi yönü var bir manevi yönü var. Bir ahlaki yönü var, bir efendim, teknik yönü var e, hayatımızın. Teknik yönde ilerledik. Arabalarımız var, televizyonlarımız var, telefonlarımız var. Bakın ben burada şimdi araç telefonuyla size ta kilometre uzaktan konuşma yapıyorum. Siz de evinizde, efendim iş yerinizde veya aracınızda beni dinliyorsunuz. Bunlar teknik gelişme. Teknik, teknik gelişmeler güzel bir istikamette gidiyor. İnsanın refahına, mutluluğuna yarayacak alet ve edevat şuratla çoğalıyor birçok işlerimizi rahat yapıyoruz. Seyahatlerimiz kolay oluyor ama ahlaki bakımdan da aynı derecede ilerliyemiyoruz. Soracak olursa kendimize hayır ahlaki bakımdan düşüş görüyoruz. Hırsızlık çok düşvet çok. Efendim gözü dönmüş böyle haince efendim onun bunun malına göz diken insanlar, onu bunu aldatan insanlar çok. Toplumda içki, kumar efendim, kumuş, efendim zina çeşitli kötülükler çok. Demek ki yani manevi yönden, ahlaki yönden olan durumlarla teslim yönden efendim, e, gelişmeler arasında aynılık yok. Onun için Peygamber Efendimiz'in o güzel ahlakı, ahlakın zirvesidir. O güzel zihniyeti, zihniyetin zirvesidir. En güzel fikirler, en güzel ahlak, en güzel hareketler ondadır. Cümetlik, efendim, tatlı dillilik, gönül almak, düşünmek, efendim, e, realist olmak, adaletli olmak, efendim, hakka tutmak, İslam'ın nice nice güzellikleri var, onların hepsinin beşeriyet, insanlık, Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Müslüman olmayan kavimlerin haline bakın, yaptıkları günlere bakın. Bizim milli hasretlerimize bakın, cömertlik, misafirperverlik, kahramanlık, vefa vesaire. Bir de başka milletlere bakın, kardeşlik, yönetlik, hatimlik, zulüm, ahdinde durmamak. Niye onlar öyle kötü, biz niye iyiyiz? Çünkü biz İslam'dan terbiye almışız. İslam'dan teyze almışız. Ahlakımız İslam'a dayanıyor. Onlarınki de boş yani bir şeye dayanmıyor. O bakından sevgili e, akra dinleyicilerim ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Ee, Allah-u Teala Hazretlerinin e, rızasını kazanan insanlar olmanızı biliyorum Hepinizin e, tabi ibadetlerinize de düşkün olmanızı tavsiye ediyorum. Hele hele bu cuma gününde de yine her zamanki gibi hatırlatmak benim vazifem. Efendim Yasin suresini okuyun suresini Kur'an-ı Kerim'in ortasındaki film suresini okumak çok sevap. Onu okuyun. Daha vakit geçmiş değil. Evinize gidin bir boy adresi aldın tepeden tırnağa. Efendim. Ondan sonra camiye erken gelin. Cuma namazını kılsın erkekler. Hanımlar da tabii evinde ibadetlerini, taahhütlerini yaptınlar. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamı şey etsinler. Çünkü onun da çok büyük cevabı var. İnşallah önümüzdeki konuşmalarda ona da bir temas etmek istiyorum. E, hepinize e, mutluluklar dilerim. Cumanın hayrından feydinden, bereketinden, sevaplarından, manevi ikramlarından Allah sizi en yüksek derecede sıfade eden kullarından eyletsin. Hepinize nice nice cumalara, nice nice mübarek günlere rahat ve afiyetle ve bir de sevdiklerinizle beraber, yakınlarınızla, dostlarınızla, evlatlarınızla, büyüklerinizle, rahat ve afiyetle erişmenizi diliyorum. İki cihanda Aziz ve Bahtiyan olan sevgili akıra dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.